Ee, şimdi biz 3 e, erkek 2 kız kardeş olmak üzere 5 kardeşiz Evet. Ee, şimdi biz Kuran-ı Kerim'deki geçen ayete e, istinaden 2'ye e, 1 olarak değil de e, bütün e, ortadaki malı bütün 5 kardeş eşit miktarda paylaşılmasına karar verdik Evet. Ee, daha sonra e, kız kardeşin e, Kuran-ı Kerim'deki ayete göre e, dağıtım yapılması hususunda karşı çıktı ee, bu şekilde yapalım, yoksa biz bunu e, bana düşen, fazla verdiğiniz bana düşen hakkı ben infak edemiyorum diyor. E, şimdi hocama onu sormak istiyorum. Yani bu şekilde yapmış olduğumuz zaman e, Kur'an-ı Kerim'deki ayete karşı mı çıkmış oluyoruz? Veyahut da bu verdiğimiz fazlalık tutarı e, kız kardeşimiz infak yapabilir mi? Evet. Hemen soralım hocamıza. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Saygılar, selamlar. Hocam, 3 e, erkek, 2 kız kardeş arasındaki bir miras paylaşımı. 2'ye e, 1 olarak değil de 5 kardeşin eşit olarak mirasları dağıtılması söz konusu. E, izleyicimizin sorduğu şekilde bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Şimdi esasında e, erkeklere 2, kızlara, kız kardeşlere birer hisse verilmesi gerekiyor. Evet. Yani bu durumda Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü hükme göre, Efendim e, o hisse e, kızların iki erkeklerde sekize bölünmesi lazım. Evet. Sekizden birer hisse kız kardeşlere verilir. Geriye kalır altı hisse. Onlar da ikişer ikişer ikişer üç erkek kardeş paylaşır. Ama erkek kardeşler gönül rızasıyla e, bu şekilde değil de kız kardeşlere de erkek kardeşlere verilen kadar eşit hisse verilmesini istiyorlarsa... Bu onların bir e, ferahatıdır, fedakarlığıdır. Evet. Bunu gönül rızasıyla yaptıkları için bunda hiçbir sakınca yoktur. Hatta din işleri yüksek kurulunun vermiş olduğu bir fetvaya göre taraflar e, gönül rızasıyla eşit şekilde paylaşmak isterlerse bunu da yapabilirler. Bu Kur'an'ın hükmüne aykırı değildir.